Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, evimizi mümin plana göre planladık. Rabbimizin inayetine sığındık. Yardım et ya Rabbi dedik. Ve Dış saldırılara, şeytanın nefsin içeriden rahatsız etmelerine karşı gayret ettik. Evimizi, cihat merkezimiz gördük. Ve büyük hedefler, Allah'ın rızası, cennet, Habibinin havz-ı kevseri vesaire Büyük hedefler koyduk önümüze. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Çocuklarımızı büyütüyoruz. Bütün bu büyük proje içerisinde mümin ev planında örnek bir gün, örnek bir gün ibadetler ve evin mümin planı açısından nasıl olmalı bir örnek gün profili çizelim istiyorum. Elbette kadının evde yemeği temizliği vesairesi onu konuşmuyoruz o rutin işler zaten. İş, işe gidecek, erkek çalışacak, gelecek onu da konuşmuyoruz. E, evin temizliği, bodanası, boyası, tamiratı, muslukları tamir olacak bunlar. Bunlar değil maksadımız. Yani ahlakımız, ibadetimiz, ahirete sevap kazandıracak işlerimiz açısından faziletli, mübarek bir gün nasıl olur evimizde? Bu bir günü değerlendirirken kardeşlerim gönül ister ki ve tavsiye edilen o ki her günümüz böyle olsun. 30 gün var ayda 30 gün böyle yaşayalım ama ortada bir gerçek var. Evde 6 kişiyiz diyelim. Yani ideal bir ev 6 kişidir anlamında değil. 10 kişi de olur. Rabbimin lütfettiği kadar Çocukla beraber anneler babalar olur, kalabalık olur evimiz, daha bereketli olsun diye ayrı bir mesele ama diyelim altı kişiyiz evimizde. Bu altı kişinin içerisinde iki kişi ortalamayı aşağı çekebilir. Dolayısıyla hep bu kıvamda bu örnek bir gün, salih amel açısından örnek bir günü herkes için oluşturamayabiliriz. Veya misafir geldi, hastalık oldu, bir Sıla-i Rahim'e gidildi, ziyarete gidildi. Bir sebep oldu. O sebeple de kalitesi belli günlerin düştü olabilir. Ama hiç olmasın Müslüman insan haftanın üç gününü şu örnek gün dediğimiz gibi yaşamalı. O olmuyorsa Bari haftada bir gün bu örnek günkü gibi yaşamaya çalışmalı. Yahu bu da olmaz mı? O zaman şöyle olsun. Her ay bir günü örnek gün, ideal günümüz diye belirleyelim. Bir sene, iki sene böyle devam etsin. İbadetimiz, yaptığımız işler bize lezzet vermeye başlayınca mümin ev planımızda Göreceksiniz ki bunu ayda iki güne çıkaracağız. Bir zaman sonra ayda beş güne çıkacak. Bir zaman sonra on güne çıkacak. Allah'ın izniyle beş on sene sonra biz ayın her gününü örnek, ideal, ibadetli, feyiz ve bereketli gün olarak geçireceğiz. Çünkü evet birden tepeye sıçrayamadık ama bir basamak, bir basamak, bir basamak, bir basamak derken biiznillah bir gün tepede olduğumuzu göreceğiz asla kardeşlerim asla ve kata ne kendimizde ne de çocuklarımızda umutsuzluğu kışkırtıcı şeyler tavırlar bizim moralemizi kırmamalıdır yani olmuyor bu çocuk demeyelim Nuh aleyhisselam kaç sene sabretti çocuğu adam olsun diye kaç sene kardeşlerim ya biz ne ne yüzlü Allahu Teala'ya Umudumuzun kırıldığının hesabını verebiliriz. 10 e senedir uğraşıyorum kursa da gönderdim. Bırak bunları ya. Nuh Aleyhisselam kursamı gönderdi çocuğunu? Kendisine vahiy gelen bir peygamber olarak kucağında mı tuttu? Kucağında tuttuğu çocuk bir arıza oluştu da sen Kur'an kursuna göndersen ne olur? İmam e göndersen ne olur? Umutsuzluk bir afettir kardeşlerim. Bu afetten uzak duralım. Eşlerimize bakarken de hatta kendimiz için de umutsuz olmayalım. Kaç kere denedim bir türlü bir perşembe orucu, pazartesi orucu tutamıyorum demeyelim. Kaç kere denedin mesela 30 yaşındasın 100 kere denedin diyelim. Önündeki günler yani gelecek ömrün Allah'ın izniyle 500 yani denemediğin rakam denediğin rakamdan daha büyük. Niye umutsuz olalım ki? Geceden ürkmeye gerek yok. Gündüzü beklemek zorundayız. Umut var olmak zorundayız. Tekrar ediyorum. Hayatımızın her günü ideal. ibadet açısından, ahlak açısından ideal bir gün olmalı ama bunu beceremiyorsak ayda bire bile razıyız. Sonra haftada bir olur. Sonra haftada iki olur. Sonra haftada beş olur. Haftanın yedi günü olur. Elhamdülillah. Rabbimize şükrederiz, hamd ederiz o zaman. Şimdi yuvamızda küçük çocuklar hariç şüphesiz onlara program uyduramayabiliriz. Büyük çocukları da yani bali olmuş çocuklarımızı da baskı yapmadan, kovalamacaya dönüştürmeden, dürtmeden, cimciklemeden adım adım. Nefes nefes böyle bir programa çekmeye çalışırız, çalışmalıyız. Kardeşlerim, bir kere yatarken başlayalım günümüze. Abdest alıp ve zikirler yapmış olarak yatağa yatalım. Yani namaz kılmayacağız, abdest niye alıyoruz demeye gerek yok. Abdest alalım, yatağa abdestli girelim. Ve yatağa girdiğimizde de Fatiha suresini, Ayet-el Kafirun suresini, İhlas suresini, Felak-ı Venâ suresini, ve salavat getirmek. La havle ve la kuvvete illallah billah te'mek. Hasbunallah ve ni'mel demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin salavatlarından getirmek. Yani bildiğimiz zikirlerden yapalım, okuyalım. Mesela 33 defa subhanallah 33 defa elhamdülillah 33 defa Allahu ekber. Sonra da la ilah illallahü vahdehu la şerike ve الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ diyelim, avuçlarımıza üfleyelim, başımızdan elimizin değdiği yere kadar vücudumuza değdirelim, bu şekilde uyuyalım. Ve ayrıyeten zikrediyorum bunu, çok önemli olduğu için, muhakkak yatmadan önce Bakara suresinin son iki ayeti olan اَمَنَا الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِرِ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّي وَالْمُمِنُونَ okuyalım. Ezber bilmiyorsak zaten abdestliyiz. Musaftan açıp okuyalım. Birkaç ay sonra ezberlemiş oluruz biiznillahü teala. Demek ki ideal mümin ahlak ve takvası üzere bir ev için yatarken başlıyoruz programa ve bu şekilde yatıyoruz. Teheccüde kalkalım. Teheccüd nedir? Gecenin üçte ikisi bittikten sonra kalkıp iki ile sekiz zekat arasında kılabildiğimiz kadar nafile namaz kılmaktır. Peki, üçte 2 ne zamandır? Akşam ezanı okundu mu? Saate bakıyoruz. İmsak dediğimiz saate de bakıyoruz. Kaç saat o? On saat, ikisi arasındaki mesafe. Bu on saati, üçte ikisi, işte mesela altı saati, 6 saat 10 dakikası geçtikten sonra gecenin 3'te 2'si geçmiş demektir. Teheccüd saatidir o saat. Evet, işi gücü ağır olanlar için zor bu. Migreni vesairesi ağrısı olanlar için zor. Ama insan bunu mesela bir cuma gecesi yapmalı. Mesela ayda bir kere yapmaya çalışmalı. Dedik ya sürekli olmuyorsa bu süreklilik yerine bari bir program dahilinde bunu yapalım deriz. Sabah namazını kaçırdığımız ev, mümin ev planına arıza göstermiş, muhalefet etmiş bir evdir. Sabah namazına kalkıyoruz, çocukları kaldırıyoruz 7 yaşından sonra bir program dahilinde şüphesiz. Yani 7 yaşında çocuk, 8 yaşında çocuk her sabah namazına kalkması gerekmiyor. Ara sıra erken yattığı zamanlar böyle nefes nefes lokma lokma alıştırıyoruz. Erkek camiye gidiyor, kadın evde kılıyor, büyük çocuklar camiye götürülüyor. En azından cami alıştırması yapılıyor. Bu da üçüncü noktamız evlerimizde bereketli, ideal bir gün geçirmek için. Çünkü bu şekilde sabah namazıyla güne başlayanın akşama kadar Allah'ın zimmetinde kalacağını, yani Allah'ın koruması altında olacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mümkünse abdestlerimizde misvak kullanıyoruz. Misvak bulamayanlar ki bulamayabiliriz, diş temizliğine çok önem veriyoruz. Çünkü Allah'a zikrettiğimiz ağızlarımız temiz kokmalı, dişlerimiz kirli olmamalı diyoruz. İdeal, ahlaklı, ibadetli, feyizli bir günde, ezan dinlerken, Müezzine icabet ediyoruz. Yani müezzin Allahu Ekber deyince biz de Allahu Ekber diyoruz. Ezana saygının sünneti bu şekildedir. La ilahe illallah derken la ilahe illallah diyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah derken eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Eşhedü ennem Muhammed ve Resulullah derken Eşhedü ennem Muhammed ve Resulullah diyoruz. Sadece hayyya ala s ve hayyya ala f derken la havle ve la kuvveti illa billah diyoruz. Bu mühim bir sünnettir. Günümüzü ezan paralelinde Yaşama feyzi getirir bize. Farz namazlardan sonraki zikirleri ihmal etmiyoruz. Bunlar günün bereketin oluşu. Bakın namaz kılalım demiyoruz. Farzları saymıyorum. Haramlardan kaçmaktan saymıyorum. İdeal, bereketli, feyizli bir günü konuşacağız dedik. Onu konuşuyoruz. Ve mümkünse ışrak namazı kılıyoruz. Hani sabah rakam vereyim, sekiz buçukla dokuz buçuk arasında iki rekat bir namaz. Yaklaşık olarak zamanı her senenin mevsimine göre değişir. Bu şekilde kılıyoruz. Günün bir saatinde namazlarda yaptığımızın dışında dua saati belirliyoruz kendimize. Mesela akşam namazına on dakika kala oturuyorum. Koltukta da olur. On dakika ihtiyacım olan dualarımı yapıyorum feyizli ve bereketli bir gün geçirmek için. Bunu günde iki defa da yapabilirim ama sürekli olduğu zaman bereketi olur bunun Allah'ın izniyle. Sürekli olmayan işte bereket olmaz. Ve bir başka özellik, erkek evde durmuyor. İşine gitmeli. Haftada bir gün tatil eder, ayrı bir mesele. İş yok, işten çıktım, iş aramaya gitti. Erkek evde durdu mu, aile huzuru açısından riskli bir iş yapmış olur. İş, berekettir. Ucuz olsun, iş olsun. Bir başka konu, Kur'an okumadığımız bir gün geçmemeli. Kur'an okuyacağız. İdeal okuma bir cüzdür. Dolayısıyla 30 gün, her ay bir hatim indirmektir. İdeal olan budur. Olmayabilir mi? E, 15 sayfada olur, 10 sayfada olur, yarım cüz olur, 5 sayfa olur. Bir sayfadan az olmamalı. Çünkü en ağır okuyan bir sayfayı 5 dakikada okur. E Kur'an'ımıza 5 dakikada ayıramadığımız günün ne hayır olacak bizim için. Evet, her gün az da olsa, 10 kuruş da olsa sadaka vermeye alıştırmalıyız kendimizi. Para veremeyecek olan sözüyle sadaka yapsın, eliyle sadaka yapsın. Ve para veremeyen mesela camiye gitsin, camiyi süpürsün. Caminin bahçesini süpürsün. İmam efendiden izin alsın. Ben bugün camiyi süpüreyim Allah rızası için desin. Hayır. Başka bir hayır yapsın. Bunu yapamıyorsa, yaptırılmıyorsa. Başka bir şey, ideal, kaliteli bir gün için bugün az konuşacağım deyip Konuşmayı kıssın. Çünkü insanın konuştuğu her şey, hesabını vereceği şeylerdir. Bilanço'ya katılıyor bunlar. Bugün, dün 100 cümle kurdum. Bugün 80 cümle kurayım. Düne göre hesabım daha hafif olsun demeli. Medyayı bugün daha az dinleyeyim demeli. Yani insan, eğer daha az program izleyeceğim, haftanın bir günü ben, televizyonla ilgilenmeyeceğim derse, az konuşacağım derse, bu ne demektir? O Müslüman nefsine hakim olma eğitimini becerebiliyor demektir. Bu Müslüman gıybeti de önler. Bu Müslüman yalanı da önler. Ama yani boş bir televizyon, bir internet programında zapt edemeyen kendisini e nasıl becerecek de nefsinin şeytanın diretmelerine karşı koyacak? Böyle bir yapabilelim inşallah. İdeal bir günümüzde Yatsı namazını camide kılalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabaha kadar Allah'ın zimmetindedir dediği kimse olmak için. Akşam namazını da camide kılalım. İdeal günlerimizde. Akşamla yatsı arasını camide bekleyelim. Müthiş bir sünnettir bu. Çok büyük bir sevaptır. Camide ne yapacağız? Kur'an okuyabilirsin. Zikir yapabilirsin. Hiçbir şey yapmadan bir direğe yaslanıp orada oturabilirsin. Hiçbir sakıncası yok. Akşamı kıl, abdesini bozmadan yatsıya kadar camiye bekle, camide yatsıyı kıl, evine git. Müthiş bir sünnet. Ashab-ı kiramın makamını yücelten sünnetlerden birini yaptın demektir. İdeal bir günde bir Müslümanın kabrini ziyaret edebiliriz. Mezar ziyareti yapabiliriz. Bir sılayı rahim yapabiliriz. Çocuklarımıza, komşunun çocuklarına, küçücük de olsa bir hediye alabiliriz. Bunlar hep yaptığımızda bize sevap alacak. Gönül kazandığımız için, gönül hoşnut ettiğimiz için sevap kazandıracak şeyler. Hasta ziyareti yapabiliriz. Camiye girerken, eve girerken, camiden çıkarken, evden çıkarken, tuvalete girerken, çıkarken sünnetteki duaları okuyabiliriz. Böylece bu bize bir artı kazanır. Bir mümini sevindirebiliriz. Telefon ederek sevindirebilirim. Dükkanına uğrayarak sevine, sevindirebilirim. Bir mümini sevindirdim. Çocuğu olur, kadını olur, erkeği olur, komşuyu olur. Birisini sevindirdim. Ve kardeşlerim bir günümüz ideal bir gün olsun istiyorsak Allah rızası açısından o gün şükrü unutmayacağız. En güzel şükür elbette elhamdülillah demektir ama şükür için şu duayı unutmayacağız. ben ma أَصْبَحَ وَمَا أَمْسَى ب۪ي مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْكِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَر۪يكَ لَكْ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ Bunu akşam samimi bir şekilde okursak, o günün şükrü, sabah okursak o gecenin şükrü, 24 saatin şükrünü böylece akşam sabah okuyarak yapabiliriz. Ne demek bu? Ey Allah'ım! Bana veya kullarından birisine, her kime, sen bir nimet verdiysen, akşamında sabahında bu nimeti bulduysa muhakkak bu sendendir ya Rabbi. Sendendir ya Rabbi. sanadır, şükür sanadır ya Rabbi. Şeklinde bir duadır. Bunu Arapçasıyla onu ezberleyene kadar Türkçesiyle okuyalım. Ve kardeşlerim, ideal bir günümüzde eşimizle, kocamız hanemiz kimse, eşimizle muhabbetimiz artmalı. Eşimizi mutlu edecek farklı bir şey yapmalıyız. Ya her gün bir mutluluk olur mu? Ya 6 ay önce yaptığın şimdi yenidir. Geçen hafta yaptığın şimdi yenidir. Tebessüm olur. Tatlı bir hatıra zikretmek olur. Annesinin hatırını sormak olur. Öldüyse babası için Fatiha okumak olur. Becerip bulacağız. Ama bugün sinirliyim. Sinirli olduğun gün yapacaksın ki çift sevabın olsun. Rabbimden... Hayatımızın bereketli ve ideal bir hayat olmasını dilerim. Günlerimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, şeriatımıza göre bereketlendirecek, faziletli amellerle dolduracak işler yapmayı bize nasip etmesini dilerim. Kolay mı sorulduğunda elbette kolay değil kardeşlerim. Ama cennette ucuz değil. Ashab-ı kiram Uhud'da o cenneti kazandı e Rabbim evlerimizde bize cennet verecek neyine zor diyeceğiz bunun yani zor demek ayıp bile geçiyor işimden Rabbim kolay kılsın ve sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin